Nestavşurullah, nestaiz billah, bismillah ve elhamdülillah ve selamü ala resulillah. Selamü aleyküm. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e göre ilk din hak dindi. Hz. Adam Aleyhisselam'ın getirdiydi. Bu dinin tek adı vardı. Onun adı da İslam'dı. Bu dinde ancak Allah'a tapılırdı. Allah bir. Ondan başka yaratıcı yok. Hz. Nuh aleyhisselamın milletinde tapılan putlar karşımıza çıkıyor. Bunlar Ved, Suva, Yevus, Yavuk ve Nesr adlarında bulunan putlar olduğunu Nuh suresinde görüyoruz. Ved milleti içinde sevilen bir Müslümandı. Ölümünde milleti çok üzülmüş, ağlaşmıştı. Babil civarında, kabri başında toplaşmışlardı. Matemi o kadar uzun tuttular ki, bunu fırsat bilen şeytan, isterseniz ben size onu hatırlatıcı bir heykelini yapayım dedi veya dedirtti. Başlangıçta milletçe sevilen kişileri anmak ve hatıralarını yaşatmak için yapılan heykeller, nesiller sonra niçin yapıldıkları unutulunca, kutsallaşmaya, tanrılaşmaya başladı. Böylece insanlık tarihinde putlara tapınma başladı, putçular ortaya çıktı. Sevgili kardeşlerim, putlar ve putçular, insanlık tarihinde insanları haktan sapıklığa götürdüler. Taştan, tunçtan, ağaçtan, alçıdan ve benzeri maddelerden put yapımı devam etti. Böylece saygı ve anı için dikilen heykeller zamanla putlaştılar. Bu yüzden İslam'da heykelcilik yasak olarak değerlendirildi. Yeryüzünde yeni bir fitne görülmüştü. Zaman, adı kami zamanı. Kavmin adı Ad. Nuh tufanında kurtulanların soyundan gelenler. Yurtları ise Ahkaf olarak geçiyor. Ahkaf, sevgili kardeşlerim, Yemen ile Umman arasında bir toprak. Kalıntılar hala daha duruyor. Hz. Muhammed izinde Hicaz diye bir harita hazırlamıştım online, internette aradığınızda karşınıza çıkar. Orada Ahkaf, Hud aleyhisselamın kavmi adın geriye kalan kalıntılarını, resimlerini, tarihçesini, videolarını arz etmiştim. Evleri kat kattı, muhteşem sarayları... Oğulları, malları, davarları vardı. Etrafı bağlar, bahçeler sarmıştı. Ahkâf, İrem diye ün salmıştı. İnsanları boyu ve kuvvetçe üstün yaratılmışlardı. Şu ara süresinden 128 ve 120 134 arasında böyle tanımlıyor Allah azze ve celal. Geçen zaman eldeki servetü saman, her türlü imkan Ad milletinin büyüklenmesine sebep olmuştu. Büyüklendikçe büyüklendiler. Büyük kimdi, gerçek kuvvet kimindi? Unuttular, bilmek istemediler, bilemediler. Allah Azze ve Fussilet Suresi 15. ayette Ad milleti yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamış, bizden daha kuvvetli kim vardır demişti. Allah'ın kendilerinden daha kuvvetli olduğunu görmüyorlardı değil mi? Ayetlerimizi bile bile inkar ediyorlardı. Büyüklük taslamak sevgili kardeşlerim bir hadiste de ifade edildiği gibi temiz giymek, güzel giymek değil, hakkı inkar etmekti. Hak olan Allah'ı tanımazdan gelmekti büyüklük taslamak. Putları ilah bilmekti. Putçuluk, içine düştükleri en büyük illetti işte atkami içinde. İşleri, kuvvetliliği, haklı, güçsüzü haksız görmekti. Büyüklenen haksızlık edendi. Zulmü kendine hak bilendi. Ad millet işte bu cinstendi. Haksızlıkları şiddetlenince şiddeti artıyordu. Arttıkça artıyordu. İnsanlar ad milletinin zulmüyle yıllar yılı inleyip yardım diliyordu. Çünkü gerçekten çok zorbaydılar. Zorbaların emrindeydiler. Halkı haklı haksız demeden dövüp öldürmekteydiler. Allah Azze ve Cel Hud Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Soyuca onlarla kardeşti. Milletine şu ara süresinde şöyle seslendiğini görüyoruz. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Hazreti Hud aleyhisselam peygamberliğini böyle duyurmuştu. Şu ara 130 Hud 59'da. Devamla da şöyle ifade ediyordu Araf 65 Hud 50'de. Ey kavmim! Allah'a itaat edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Sizin O'na ortak koşmanız ancak bir yalan ve iftiradır. Hala korkmayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim! Hud aleyhisselam milletini Allah'ı bir tanımaya ve ona ibadet etmeye davet etti. Bu Hazreti Hud aleyhisselamın davetinde ikinci kademeydi. Acaba karşılık ister miydi? Niyeti neydi? Hud suresi 51 ile şuara 120'de Ey Kamim, Bu tebliğime gayretime karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan Allah'a aittir. Akletmez misiniz? Evet kardeşlerim. Akıl, varlıklar içinde sadece insana verilmişti. İnsan aklıyla düşünecek, ibret alacaktı. Aklı kendisine ışık olacaktı. Hud aleyhisselam onların aklına konuştu. Sorular sordu. ''Siz'' dedi. Şu ara süresi 128 ile 135 canlandıralım zihnimizde ve ruhumuzda Siz her yüksek yere koca bir bina kurup Boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının. Davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size o vermiştir. Doğrusu, hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum, diyordu. Azgın, şaşkındı. Şaşkın ise aklını kullanamayandı. Doğruyu, eğriyi, tanıyamayandı. Ad milleti de Hud aleyhisselamın ibretli sözlerini anlayamadı, kavrayamadı. Ad milletinin ilinkârcı ileri gelenleri Araf suresi 66. ayette Biz senin beyinsiz olduğunu görüyor ve seni yalancılardan sanıyoruz diye cevap verdiler. Şöyle cevap verdi. Ey kamim! Ben beyinsiz değilim. Alemlerin Rabbinin peygamberiyim. Size Rabbimin sözlerini bildiriyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarmak üzere aranızdan bir adamın vasıtasıyla Rabbinizden bir haber gelmesine mi şaşırıyorsunuz? Allah'ın sizi Nuh'un milleti yerine getirdiğini ve vücutça da onlardan üstün kıldığını hatırlayın. Başarıya erişebilmeniz için Allah'ın nimetlerini anın diyordu Araf 67 ve 69'da. Beyinsizlik ve yalancılık ithamına karşı Hz. Hud aleyhisselam Allah'ın elçisi olduğunu ve gayesini şefkat ve merhametle açıklayarak cevap veriyordu. İthama uğramak değil, dava önemliydi. Önemli olanı seçti. Hazreti Hud aleyhisselamın bu cevabında ne derin bir anlam ve tatlı bir rahmet ve davet havası var kardeşlerim. Ama onu izan sahipleri anlardı. Onlar anlayamadılar. Hud aleyhisselamın bu davetine şu ara 136 ve 137'de öğrendiğim üzere Şöyle karşıladılar. İster öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bizce birdir. Bu durumumuz öncekilerin adetidir. Bu ne kabalıktı, ne katılıktı. Peygamber öğüdü nasıl kabul edilmezdi? Onlar bu katılıklarını öncekilere yüklemek istediler. Hazreti Hud'un kişiliğinde asılsız bir gerekçe gösterdiler. Bir kısım tanrılarımız seni çarpmıştır, demekten başka bir sözümüz yoktur sana dediler. Tanrı dedikleri putlardı. Putları yapan da insanlardı. Şu put şunu, bu put bunu yapar diyen de onlardı. Putların gücü mü vardı? Hepsi bir araya gelse bir sinek bile yaratamazlardı. Sinek tepelerine konsa kovamazlardı, konuşamazlardı. Kimseye ne bir zarar ne bir fayda veremezlerdi diyor ya Hac Suresi 73. ayette. Putlar Allah elçisini nasıl çarpardı? Putçuların temelde ve neticede tutarsız olan bu sözlerini, Hazreti Hud aleyhisselam, peygamber celadetiyle şöyle karşıladı. Hud suresi 54-57'de görüyoruz ki, İşte ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki, ben Allah'tan başka ona koştuğunuz ortakların hiçbirisini tanımıyorum. Onlardan uzağım. Artık hepiniz toplanın. Bana istediğiniz tuzağı kurun sonra bir an bile müsaade etmeyin. Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvenirim. Hiçbir can yoktur ki idare ve tasarrufunu otutmasın. Rabbim elbette doğru yoldadır. Eğer yüz çevirirseniz haberiniz olsun ben size Benimle gönderileni bildirdim. Rabbim sizden başka bir milleti sizin yerinize getirebilir. Ona bir şey de yapamazsınız. Doğrusu Rabbim her şeyi gözeten ve koruyandır. Kardeşlerim Hud aleyhisselamın gayreti Allah adına hidayetler için. Onların direnişleri putların namına sapkınlık içinde Hazreti Hud aleyhisselam onları kurtarmaya, onlar Hud aleyhisselamı putlara saygılar sunmaya çağırdı. Hazreti Hud aleyhisselam bu son noktada artık gerçeği sert bir dille bir kez daha duyurdu. Onlar da bunun karşısında şu istekte bulundular. Hud 53. ayete gördüğümüz üzere Ey Hud! ''Sen bize bir belge, mucize getirmeden, senin sözünden ötürü ilahlarımızı terk etmeyiz ve sana inanmayız.'' dediler. Hasihud aleyhisselam, bildirdiklerinin tümü ayrı ayrı birer mucize nitelindeydi. Akıllarına hitap ediyordu. Gerçek deliller gösteriyordu. Şimdi istenen neydi? Şimdiye kadar gelen gerçekleri görmezden gelmek değil miydi? Ad milleti Hud aleyhisselama inanmadı. Hak davetini kabul etmedi. Yalanladı. Göz ve gönülleri batıla takılı olduğu için Hazdi Hud aleyhisselam karşısında hırçınlaştılar. Korkularından korkusuzlaştılar. Ahkaf suresi 22. ayette görüyoruz ki bize, bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru sözlülerden sen, bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir. ye yalnız Allah'a kulluk etmemizi, babalarımızın taptıklarını bırakmamızı söylemek için mi geldin? Doğru sözülerden sen, haydi bizi tehdit ettiğin azaba uğrat, dediler. Ad milleti açıkça azap istemişti mücadelede bu son merhaleydi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun daha bakıp boğulmaktan beni kurtarır demesine eş bunlar da sosyal, siyasi ve iktisadi üstünlüklerine gururlanıp azabın kendilerine ulaşamayacağını sanmışlardı. Şu ara 138'de görüyoruz ki biz azaba uğratılacak da değiliz dediler. Azaba uğratılmayacaklarmış. Bu teminatı nereden almışlardı? Dünyada yaşamayı kendi isteklerine bağlı sanmışlardı. Hazreti Hud aleyhisselam azap isteklerine şöyle karşılık vermişti. Ahkaf 23'ten öğrendim üzere. Doğrusu azabın ne zaman geleceğini Allah bilir. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat sizin cahil bir millet olduğunuzu görüyorum. Araf 71'de ise, Hiç şüphesiz Rabbinizin azap ve gazabını hak ettiniz. Allah'ın hiçbir delil indirmediği ve isimlerini kendinizin ve atalarınızın koyduğu putlar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin. Doğrusu ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Hazreti Hud aleyhisselamın tevhid mücadelesi bu noktada düğümlenmişti. Beklemek. Neyi bekliyorlardı sevgili kardeşlerim? Allah'ın azabını. Onlar istemiş, Hazreti Hud aleyhisselam da sözün fayda vermediği, tebliğin netice etmediği akıllarını kullanmayan, heveslerine tabi olan bir millet karşısında bekleyin demişti çok sürmedi azabın belirtileri kendini göstermişti akan pınarları kurumuştu yeşillikler sararmıştı solmuştu o meşhur hala şarkılarda türkülerde bile karşımıza çıkan ünlü İrem bağları yok olmuştu hayvanları susuzluktan telef olmuştu kuraklık ortalığı kasıp kavurmuştu o yiğit yapılı insanlar bir yudum suya, bir dilim ekmeye muhtaç olmuştu. Peygamber çağrısı onları bir kez daha buldu. Hazri Hud aleyhisselam şefkatle, merhametle onların bu durumuna bir çıkış kapısı daha sunmaya çalışıyordu. Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tövbe edin ki, ''Size gökten bol bol yağmur göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın, yüz çevirip de suçlu olmayın.'' diyordu. Bu çağrı da kâr etmedi sevgili kardeşlerim. Onları uyarmaya yetmedi. Azgın millet putları Allah'a değişmedi. Beklediler, gözetlediler. Her zaman yağmur getiren bulutların geldiği yönde bir bulut gördüler ve seviniverdiler. O korkutuldukları azabı, vadilerine doğru gelen bir bulut halinde görünce, bu ufukta beliren bulut bize yağmur yağdıracak dediler. Hazreti Hud aleyhisselam ise, Akkaf 25. ayette görüyoruz ya, Hayır, o acele beklediğiniz şeydir can yakıcı azap veren bir rüzgardır. Rabbinin buyruğu ile her şeyi yok eder dedi. Bunun üzerine evlerinin harabelerinden başka bir şey görünmez oldu. Böylece Ad milleti cezasını buldu. Biz suçlu milleti işte böyle cezalandırırız. Ad milletinin helaki nasıl olmuştu? Hud ve inananları nasıl kurtulmuştu? Hazreti Nuh milletini su boğumuştu. Ad milleti de yel almıştı. Yel yani rüzgar. Nasıl bir rüzgar? Kaç gün esti? Kuranda Kamer süresi 19 ile 21 arasında biz uğursuzluğu devamlı bir günde Ad milletinin üzerine kökü kurutan şiddetli bir rüzgar gönderdik. Öyle ki. İnsanları kökünden sökülmüş hurma kütükleri gibi söküp atıyordu. Benim uyarmam ve azabım nasılmış. Fussilet 16'da Rezillik azabını onlara dünya hayatında tattırmak için o uğursuz günlerde üzerlerine kavurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha çok alçaltıcıdır ve onlar yardımda göremezler. Zariyat 41 ve 42 Ad milletinde de ibretler vardır. Hani onların üzerine o kökü kurutan rüzgarı göndermiştik. Öyle bir rüzgar ki uğradığı bir şeyi bırakmıyordu. Mutlaka onu kül gibi savurup atıyordu. Hakka suresi 6 ve 8. ayetler Ad milleti de kasıp kavuran şiddetli bir rüzgar ile yok edildi. Allah o şiddetli rüzgârı üzerlerine yedi gece sekiz gün estirdi. Halkın kökünden çıkarılmış hurma kütükleri gibi yere yıkıldıklarını görürsün. Şimdi onlardan bir geri kalan görüyor musun? Araf Araf 72 Ayetlerimizi yalanlayarak iman etmemiş olanların kökünü kestik. Evet kardeşlerim, zalimler, zulmedenler, Hakkı tanımayanlar, Yeryüzünde kendilerinden başka kimseye nefes imkanı sunmayanlar, Sonun ferdine kadar bitmişti. Rüzgar onları helak etmiş, Kütük doğrarcasına biçmişti. Ad milleti dünyada ve ahirette, İlahi rahmetten uzak düşmüştü diyor yahut suresi 60. ayette. Peki Hud aleyhisselam ve inananlara ne oldu? Onlar rahmeti ve necatı, kurtuluşu bulmuştu. Çünkü Araf 72. ayette Cenabı Hak buyuruyor ki: "Hud aleyhisselamı ve beraberindeki iman edenleri rahmetimizle kurtardık." Yine Hud 58. ayette: "Helak emrimiz gelince Bizden bir rahmet olarak Hud ve beraberindeki müminleri kurtardık. Hem onları çok ağır bir azaptan kurtardık. Evet kardeşlerim, inanan kurtulur, inanmayansa karşılığını buluyordu. İlahi kanun buydu. Ad milleti de inanmadı. İnanmamakla kalmadı, yalanladı. Yalanlamakla kalmadı, zulmetti. Zorbalık etti. Katliamlar yaptı. Kim olursa olsun kendilerinden olmayanları masum ve zalim ayırt etmeksizin katletti. Ve böylece sonrakilere ibret oldular. Peki bitti mi? Hayır. Kur'an-ı Kerim defaatle peygamberlerin geldiği kavimlerin hakkı ve batılı seçenlerin örneklerini verir. Aslında benim de bu sohbette sizlere arz etmek istediğim şey de o. Tarihi bilince meçhur olan insanlık tarihince binler, milyonlar ve belki milyarlar yıl boyunca insanlar hep hak ve batılı tercih edenler olarak karşımıza çıkmışlar. Bu tercihleri bireysel tercih olmaktan çıkmış ve hep özellikle batıl müntesipleri tarafından zulümler icra edilmiş. Katliamlar gerçekleştirilmiş, insanlık onuruna yaraşmayan bir yaşam tarzını benimseyip güçlerin yetirdikleri tüm gruplara, toplumlara karşı da bu zulmü uyguladıkları ve neticesinde Allah tarafından bir sebeple helak edildikleri görülmüş. Ve bu hep böyle devam etmiş. Mekanlar değişmiş, zamanlar değişmiş, şahıslar değişmiş ama peygamberlerin tebliğleri ve onlara verilen cevaplar değişmemiş. Az inananlar ve insanlığı tercih edenler, erdemliler ve çok nefsi, şehveti, şiddeti tercih edip helak edilenler. Hud helak olduktan sonra bitti mi? Hayır, Nuh tufanında bitmediği gibi bitmedi. Sonrası ne oldu? Zaman tekerleği döndü kardeşlerim. Ahkaf söndü. Hicr'de bir medeniyet görüldü. Hicr, Yine Hazreti Muhammed izinde Hicaz Haritam da online olarak bulunuyor. Herkes cep telefonundan da dünyanın her yerinden de ücretsiz olarak bakıp faydalanabilir. Hud Aleyhisselam'ın kaminin kalıntılarının yerlerini görebileceğiniz gibi Salih Aleyhisselam'ın ve Hicir bölgesinin de kalıntılarını görebiliyorsunuz. Şam ve Hicaz arasına bir yurt. Burada yaşayan milletin adı da Semut kavmiydi. Eshab-ül Hicir olarak da bir başka meşhuriyeti var hatta. Hicr suresi 80 ve 81. ayetlerde bunu görebileceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Semut milleti kayalara oymuş, tepelere saraylar koymuştu. Ovalara inmiş, köşkler dizmişti. Taş oymacılığı onların yürütülen, icra edilen sanatlarıydı. Şuara suresi 146 ve 152. ayetlerde bunları müşahede ediyoruz. Semud milleti de putçuluğu seçti. Şirk içindeydi. Putlara tapıyordu. Allah'a ortak koşuyorlardı. Kendi soyundan olmayanlara da hor bakıyorlardı. Bunlar da her sapık millet gibi vurguncu, soyguncu, ahlaksız ve yol kesiciydi. Taş oymacılığı Semud milletinin zamanına göre ileri bir sanata sahip güçlü bir toplum olduğuna delildi. Ancak imansızlık, bu sağlam toplum yapısında açılmış öldürücü bir delikti. Ahlaki durum delik deşikti. Aslında o medeniyet sağlam inançlı, üstün ahlaklı insanları isterdi. Semud milletinde azgınlık ve ahlaksızlığın önü alınmazsa durum kötüye gitmekteydi. Görünüşte ihtişamlı olan semud medeniyeti içten içe çökmekteydi. Görün çöküntünün sebebi merkezi kalpti. Allah derdin dermanını verirdi. Her derdi devası vardı. İmansızlık illetinin ilacı da vahidi. İmansızların hekimi hazıkı peygamberlerdi. Semud milletinin peygamberini de Allah azze ve cel kardeşleri Salih aleyhisselama seçti. Salih aleyhisselam soyca Semut kavmindendi. Milleti arasında güvenilir bir insandı. Gelecekte kendisinden çok şeyler beklenen bir yaratılıştaydı. Hud suresi 62. ayette öyle diyorlar. Semud milleti Salih aleyhisselamı dürüstlüğü, iyiliği ve kabiliyetiyle severdi. Başa geçirmek isterdi. Fakat Allah Azze ve Cel Salallaleyh Sallama peygamberlik vermişti. O da kamine şöyle seslenmişti: Gerçekten ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Şu ara suresi 143 ve 145 arasında bu ifadelerini gördüğümüz Salih aleyhisselam arkasında Allah'a ibadet çağrısını gerçekleştirmişti. Hud suresi 61'den görüyoruz ki, Ey kavmim! Allah'a ibadet edin. Ondan başka ilahınız yoktur. Sizi yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Öyleyse, O'ndan, Mağfiret dileyin, sonra da ona tövbe edin. Doğrusu Rabbim size yakın ve duaları kabul edendir. Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yoktur, diyordu. İbadet sevgili kardeşlerim, kulu Allah'a bağlayan, ondan ayırmayan manevi bağdır. İbadet, varlıkların yaratılış sebebidir. İnsanın iliklerine işlemiş en kutsi, en büyük, en vazgeçilmez his. İnsan bu ihtiyacı hak ölçülerle karşıladığı zaman, Allah'a kul olur. Hak ölçüsünü ölçü almazsa insan doğru yoldan sapar. Semut kavmi de, milleti de, ölçüsüzlük içine düşmüş, Allah'ı unutmuş ve işi şekle indirgeyip putçu olmuştu. Zihinleri gibi ülkeleri de putlarla dolmuştu. Allah'a ibadet etmeyenin, ibadeti küçük görenin, ibadet ihtiyacını karşılamak için küçüklüklerin en sefiline düştüğü çok olmuştur. Çok görülmüştür tarihte. Semut kavmi de bu inansızlık sefaleti içine düşmüştü sevgili kardeşlerim. Semud milleti Salih aleyhisselamın Allah'a ibadet davetine ilgisiz kalmıştı. Onları bir düşüncedir aldı. Buldukları umdukları değildi. Semud milleti Salih aleyhisselama şöyle karşılık verdiğini Hud suresi 62'de görüyoruz. Ey Salih sen bundan önce aramızda kendisinden iyilik beklenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi men mi ediyorsun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden şüphe ve endişe içindeyiz. Hazreti Salih aleyhisselam sevgili kardeşlerim iyiydi. Gerçekten iyiydi. Adı üzerinde Salih'ti. Bunu milleti de biliyordu. Hastayı ziyarete gider, zayıfa yardım ederdi. Yoksulu gözetir, hayır işlerdi. Milleti, Salih'i iyi tanıyordu. Ancak onun iyiliğini putlara hizmette görmek istiyorlardı. Umduğunu bulamayan insan, bildiğinde şüpheye düşerdi. Salih aleyhisselam böyle bir düşünce ile karşı karşıya geldi ve şöyle dedi, ey kavmim, eğer ben Rabbimden gelen apaçık bir mucize üzerindeysem ve O kendinden bana bir peygamberlik vermişse buna ne dersiniz? Ben Allah'a isyan ettiğim takdirde beni O'ndan kim koruyabilir? Demek ki siz bana zarar vermekten başka bir şey yapmayacaksınız. Hud suresi 63'te bunu görüyoruz. Akıl aciz kaldığı noktada ithama yönelir sevgili kardeşlerim. İtham ve tariz biraz da Peygamberlerin ilk nasibi işte. Kayde yürürlükte kalıyor. Semud milleti Salih Aleyhisselamı ithama daldı. Şu ara süresi 153 ve 154'te görüyoruz ki sen şüphesiz büyülenmiş birisin. ''Bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsin.'' dediler. ''Salih aleyhisselamın yüzüne karşı büyülenmişsin.'' diyenler aralarında da kendilerince konuşuyorlardı. Kamer Suresi 24 ve 25'ten görüyoruz ki, ''İçimizden bu insana mı uyacağız? O zaman biz sapıklık ve delilik etmiş oluruz. Kitap aramızda ona mı verilmiş?'' Hayır, o pek yalancı ve şımarığın biridir, diyorlardı. Ne ilginç değil mi kardeşlerim? Büyülenmiş, yalancı, şımarık ifadelerini kullanıyorlar. Halbuki nübüvvetinden önce Salih Aleyhisselam'ı kendilerine seçkin görmüş ve kendilerine idareci yapmayı planlıyorlardı. İthamın şiddeti arttıkça ilahi tehdit yaklaşırdı. Kamer Suresi 26'da görüyoruz ki, Yarın kimin pek yalancı ve şımarık olduğunu bileceklerdir deniliyordu. Tehdidin şiddeti Semut idarecilerini Salih aleyhisselamdan müminlere çevirdi. Azgın idareciler Salih aleyhisselama inanan müminlere şöyle diyorlardı. A'raf 75'te Salih'in Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğunu mu gerçekten düşünüyorsunuz? Mümini inanandı, inancını savunandı. Allah'ına, peygamberine bağlı olandı. İnsanlığı ve kurtuluşu bu bağlılıkta bulurdu. Peygamberi her sözünde doğrulayandı mümin. Müminler, azgın semud idarecilerine, Araf 75. ayetten gördüğümüz üzere, biz onunla gönderilen her şeye İman edenleriz, dediler. Müminin imanı aşılmaz duvar gibidir. Açık nokta bulamadılar, inatlaştılar. Sinsice girmek istedikleri yere küfür topuyla ateş saçtılar. 76 Araf'ta, Sizin inandığınızı biz inkar ediyoruz, dediler. İmanın sağlamlığı karşısında küfrün katılığına kadar çirkindi. Küfrün bu azgın propagandası da çaresiz sindi. Kafir çalışır da peygamber durur muydu? Siz bakmayın bugün zalimler küfründe ileri gitmiş olanlar insanlık düşmanları harıl harıl çalışırken müminlerin horul horul uyumasına siz bakmayın. Peygamberlerin en büyük unutulmuş sünneti tebliğleri için sürekli çalışmak ve ve nefislerinde bunu temsil etmekti. Bugün peygamberin ve tüm peygamberlerin unutulmuş olan sünneti harıl harıl çalışmaktır, horul horul uyumamaktır ve ahkam kesmekten çok ahkamı yaşamaktır. Kafiri, münkiri, zalimi aklından, kalbinden, izanından vuruyordu. Salih Aleyhisselam'da halka seslendi ve şu ara suresi 151 ve 152. ayetlerde gördüğümüz üzere yeryüzünü ıslah etmeyip bozgunculuk yapan beyinsizlerin emirlerine itaat etmeyin diyordu. İdarecisi beyinsizse millet olurdu illet. Yöneticiler tarafından yalanlanırdı. Çok kez hak davet. Oysa yönetim bir anlamda Hak için halka hizmet demekti. Semu yöneticilerine bir şey gerekliydi. İbret. Salih aleyhisselam da bunu yaptı. Geçmişi hatırlattı. Allah'ın sizi ad milleti yerine getirdiğini, Ovalarında köşkler kurup, Dağlarında kayadan evler yonttuğunuz, Yeryüzünde yerleştirdiğini hatırlayın. Allah'ın nimetlerini anın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Siz, Buradaki nimetler içerisinde emin olarak bırakılacak mısınız? Bağların ve pınarların içinde, Ekinlerin ve meyvesi yumuşak, Hoş hurma bahçelerinin içinde, Dağlardan neşe ve zevkle evler oyar mısınız? Artık, Allah'a karşı gelmekten sakının, onan korkun ve bana itaat edin diyordu. Araf 73, şuara 146 ve 150. ayetler arasında. Hud Salih aleyhisselam. Semut kavmi milleti Hazreti Salih'in hatırlattıklarından hoşlanmadı, uyanmadı, ibrette almadı, davetinin doğruluğuna inanmadı, mucize arzuladı. Şu ara süre 154'te dediler ki, eğer doğru söyleyenlerden sen bize bir mucize getir. Mucize peygamberlerin peygamberlik belgesi olarak görülür halkça. Olağanüstü bir şey, akıl kavrayamaz, insanlar yapamaz. Ancak Allah'ın dilemesiyle ya istek ya da peygamberin lüzum görmesi üzerine Allah'ın takdiriyle gönderilir. Peygamber olmayanlar mucize gösteremez. Mucize istek üzerine gösterilirse isteyenlerin inanması gerekirdi. İnanılmazsa sonunda azap gelirdi. Allah Azze ve Celle şöyle belirtti bu gerçeği. Doğrusu onları denemek üzere dişi deveyi gönderen biziz. Salihe şöyle demiştik. Onları gözetle ve sabret. Kamer Suresi 27. Ayette. İstedikleri mucize geldi sevgili kardeşlerim. Kayadan çıkan bir dişi deveydi. Şaştılar. Salih'i aciz bırakmak istemişlerdi. Aciz kaldılar. Allah'ın sonsuz kudretinin eseri deve inanmalarına yetmedi. Salih aleyhisselam onlara şöyle dedi. Hud suresi 64'te ve Araf 73'te. Ey kavmim! Bu size bir mucize olarak Allah'ın devesidir. ''Bırakın onu, Allah'ın toprağında otlasın, ona fenalık etmeyin, yoksa siz hemen azaba uğrarsınız.'' Mucize canlıydı, devamlıydı, göz önünde yaşamaktaydı, meralarda otlamaktaydı, sürüler kendisinden korkar kaçardı, susadı mı suyun hepsini yutardı. Semut kavmi de bundan şikayetçi oldu. Suyun kullanılması Allah tarafından şöylece esasa bağlanmıştı Kamer 28'de. Hem onlara haber ver ki su aralarında nöbetledir. Herkes su nöbetinde hazır bulunmuş olsun. Salih aleyhisselam Allah'ın bu emrini semut milletine şu ara 155 ve 156 ile Şems 13’te şöyle ifade etti. İşte bu mucizedir. Ve bu devedir. Kuyudan su içmek hakkı belirli bir gün onun ve belirli bir gün de sizindir. Sakın ona bir kötülük yapmayın yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalar. Semud yurdunda su sıkıntısı vardı. Su aslında azdı. Mucizede ve de suyun yarısını aldı, suya ortaklandı. Doğru yoldan sapmış yöneticiler toplandı. Karara vardı. Salih Aleyhisselamı öldürecekler, inananlarda yok edilecekti, deveyi de keseceklerdi. Güçlerini deneyeceklerdi. Durum gergindi, tehlikeliydi. Öldürme planını hazırlayan dokuz azgın kişiydi. O şehirde yeryüzünde bozgunculuk yapan, düzeltmeye uğraşmayan dokuz kişi vardı. Biz gece ona ve ailesine baskın verelim. Sonra da onun dostuna, ailesinin yok edilişinde bulunmadık. Şüphesiz biz doğru söylüyoruz diyelim diye aralarında Allah'a yemin ettiler. Onlar bir düzen kurdular. Biz fark ettirmeden düzenlerini bozduk. Düzenlerinin sonunun nasıl olduğuna bir bak diyor ya Nemil Suresi 48 ve 51. ayetler arasında Allah Azze ve Celle. Hazreti Salih'i öldüremediler, amaçlarına eremediler, müminlere de zarar veremediler fakat deveyi kestiler. Hud suresi 65, Araf 77, Kamer 29 ve Şems 14. ayetlerde Devenin ayaklarını keserek öldürdüler, şu ara 157'de pişman oldular yasağı çiğnediler sevgili kardeşlerim, küfürlerine boyun eğdiler, bir an düşündüler, çıkış yolu bulamadılar, imana eremediler. Hazreti Salih'e küstahça dediler ki, Araf 77'de, Ey Salih, eğer sen peygambersen, bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım, dediler. Azap istemek, şaşkınlıkta son kerteydi, onunla yüz yüze gelmek demekti, Hz. Salih aleyhisselam şöyle cevap verdi Allah'ın izniyle Hud suresi 65'te. Yurdunuzda üç gün daha kalın. Bu yalanlanmayacak bir sözdür. Evet kardeşlerim. Üç gün mühlet. Semut medeni bir milletti. İmansızların sonu üç günlük mühlete kalmıştı. Araf suresi 79. ayette. Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirerek diyor ki, Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin sözünü bildirmiş, öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Üç gün, son vade, batan bir millet. Azgınlık ve imansızlık en büyük illet olmuştu. Hicr suresi 83 ve 84. ayetlerde Sabaha karşı çığlık onları yakalayıverdi. Yaptıkları kendilerine bir fayda vermedi. Kamer 31. ayette ise Çünkü biz onların üzerine korkunç bir ses gönderdik. Hayvan ağılına konan kuru çalı çırpı ve otlar gibi oldular. Bunları şiddetli bir sarsıntı yakaladı. Evlerinde çöküp mahvoldular. Hud suresi 68. ayette ise, Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Bilin ki, Semud milleti Rabbinin inkar etmişti. Bilin ki, Semud milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaşmıştı. Semud milletine doğru yolu göstermiştik. Ama onlar körlüğü doğru yoldan gitmeye tercih ettiler. Kazandıklarının karşılığı olarak onları alçaltıcı azabın yıldırımı çarptı. Fussilet 17. ayette öyle dinliyordu ve Kamer suresi 30. ayette Benim azabım ve uyarmam nasılmış deniliyor. Evet kardeşlerim. Semud milletini bir çığlık alıp götürmüştü. Fakat Salih aleyhisselamla inananların olmuştu? Hud suresi 66 ve Nemül suresi 53. ayette Buyruğumuz gelince salihi ve beraberindeki inananları katımızdan bir rahmet olarak o günün rezilliğinden kurtardık. Doğrusu Rabbin pek kuvvetli ve güçlüdür buyrulur. Semut kavminden geri kalanlar, Nemül Süresel 2. ayetteki gibi çökmüş bulunan evlerde ve alınacak bir seri dersler ve ibretler, Hz. Muhammed Aleyhisselam izinde Hicaz haritası da yazdım haritada, o kalıntıların işaret ve resimlerini görmek imkanına sahip olabileceksiniz. Allah dinleyen, gören, gözlemleyen, ibret alan, peygamberlerin nübüvette sergilediği temsiliyeti ve tebliğin hikmetini anlayan, nefsine, çevresine, ailesine aktaran ve son anına kadar bu hakikati yaşayanlardan kılsın bizi ve sizi kardeşlerim. Biz Hud'un, Salih ve diğer tüm Enbiya'nın safını tercih ediyoruz. Allah sözlerimizdeki arzumuzu hayatımızla ispat etmeyi bize nasip eylesin. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşadılar, hiç yaşamamış gibi öldüler. Selam olsun Nefs Mekkesi'nden gönül medinesini hicret edenlere. www.adlansansan.com web sitemden ve Adnan Şensoy sosyal medya hesaplarından bu ve diğer sohbetlerime ve çalışmaları ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Dünyanın her yerinde dinleyen kardeşlerimizin duasında bulunabilmekten büyük şereftir. Vesselamu Aleyküm.